8. Aşırı adıyız şak Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. ala ve ala ve şaka kaçınmak. Şaka şaka yapmaktan tamamen uzaklaşması gerektiğini söylemiyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler adabuh ile şakalaştığını ama hak dışında bir şey söylemediğini belirten rivayetler vardır. Bizim kastettiğimiz ise şakada Şakada aşırı gidilmesinden saklanması gerektiğidir. Çünkü bu zarar verir. En azından insanların onu küçümsemesine sebep olabilir. Hatta kişinin şakayı uzatması durumunda yalan söyleme ihtimali de bulunmaktadır. Nitekim şaka insanlar arasında bir takım sorunlara sebep olabildiği gibi iffetlerine de gölge düşürebilir. İmni Hacer şöyle der. Tirmizi'nin Ebu Hureyde'den rivayet ettiği ve hasen olduğunu belirttiği hadiste şöyle geçer. Ey Allah'ın Bizimle şakalaşıyorsunuz dedim. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben haktan başkasını söylemem buyurdu. İmr'a bastan e, radallahu anh'ına marfu olarak şu hadis rivayet olunmuştur. Kardeşinle tartışma ve şakalaşma. Burada yasaklanan şaka aşırı olan veya sürekli yapılan şakadır. Çünkü bu kişiyi Allahu Teala'yı anmaktan ve dini görevlerini yerine getirmekten alıkoyar. Hatta çoğu zaman kalbin katılaşmasına, eziyete, kine, bakar ve saygınlığın kaybolmasına yol açar. Şakanın ancak mübah olanı caizdir. Eğer ki muhatabın gönlünü hoş etmek ve onu teselli etmek gibi bir yarar sağlıyorsa, bu durumda müstahak olur. Maverdi, Edebü Ed Ed Ed Ed Ed Dünya ve Din kitabında şöyle der. Mizaha mizah değinmesinin sebebi, haktan uzaklaştırılmasıdır. E, İbrahim Neha'yı şöyle der. Mizah şımarmak ve ölçüsüz davra davranmaktan gelir. Yine denir ki mizah ateşin odunu bitirdiği gibi saygınlığı bitirir. Mizahı çok olanı, olanın heybeti azalır. Mizahı az olanın gıybeti çok olur. Güzel sözlerin birinde de şöyle geçer. Aklı az olanın saçmalığı çok olur. Akıllı kişi yaptığı mizah ile üçünsü olmayan iki şeyi arar. Bunlardan birincisi, arkadaşlarını teselli etmek ve orada bulunanlara şirin görünmektir. Ki bu da alışı gelen güzel sözler ve hoşa giden güzel işler yapmakla olur. Said, İb Said bin Az oğluna şöyle demiştir. Mizahın e, Mizahında aşırı gitme çünkü mizahta aşırılık saygınlığı yok eder. Beyinsiz, e, beyinsizleri cesaretlendirir. Mizahta orta yol sana birliktelik kuracağın arkadaşları getirir. Ve şaka için gelen arkadaşları uzaklaştırır. İkincisi ise şaka ile üzüntüsünü ve kederini yederemektir ki gönlü daralmış olan kişi bununla mutlaka derin bir nefes alır. Evet. <gülüyor> Demek ki biz bu başlıktan yani sekizinci maddeden konuya giriş yapmadan önce şunu anlıyoruz. Aşırı şaka kardeşliğe halel getiren unsurlardan bir tanesidir. Diyecekiz nasıl nasıl? Yani aşırı şaka, kardeşliğe halil getiren durumlardan bir tanesidir. Şimdi örneklerini verdiğimiz zaman, şaka insanın başına ne tip durumlar, nasıl meseleler açar? Anlayacağız ki biz şaka kendi değil de, yani bizzat şakanın kendisi değil de uzaması, devamı ve haddinin kaçırılması durumunda. Ortaya çıkardığı neticeler itibariyle kardeşlik hukukunu yerle bir eden, kardeşliği zedeleyen bir unsurdur. Tamam mı? Yoksa şakanın bizzat kendisi mantıken düşündüğümüzde güzel bir şeydir. İnsanların gönlünü hoş eden. Öyle değil mi? Ortamları yumuşatan, insanların birbirlerine karşı kibir duygusunu azaltan mesela bir unsurdur aslında. Yani normalde baktığımız zaman. Lakin işte haddi aştığı zaman, sınırı çiğnendiği zaman ortaya öyle neticeler çıkarıyor ki bu maslahatlarıyla beraber yani bu zikrettiğimiz maslahatlar yine bakî ama ortaya çıkardığı neticedeki mefsedetler çok çok daha büyük kardeşliği öldüren yani insanı gaflete götüren işte insanın kardeşine karşı kin duymasını veya da kalp burukluğuna sebep olan bir unsur olarak e, bu maddeyi de buraya almış. Yani konumuzla bağlantısı nedir diye sorduğumuz zaman biz ne diyeceğiz? Şakanın kendinde bir problem yok diyeceğiz. Şaka hatta aslında güzel olan bir şeydir. Tamam? Şaka aslında içinde İslami maslahatları barındıran güzel olan bir şeydir. Ama devamı, sürekliliği ve haddi aşması durumunda ortaya çıkardığı neticeler bu maslahatlardan çok daha kötü mefsedetlerdir. Tamam? Ondan dolayı kardeşliğe çıkardığı neticeler bakımıyla zarar verdiğinden dolayı işte Abdülkadir İbn Abdülaziz kardeşin kardeşe zarar verdiği kapsamlardan bir tanesi de şakada aşırıya kaçmaktır. Zaten başla dikkat ederseniz şaka yapmak dememiştir, öyle değil mi? aşırı Şakadan kaçınmak demiştir. Demek biz buradan anlıyoruz ki müellifimizin kastettiği şakanın bizzat kendisi değil aşırı şakadır. İslam alimleri de genelde böyle söylemişler. Yani bu e, Şeyh Abdülkadir İbni Abdülaziz'in Allah esaretten kurtarsın girişte zikretmiş olduğu bu bölümü bütün İslam alimleri şaka için aynı tafsilatı zikretmişler. Demişler ki bizim kastettiğimiz şaka değildir, mizah değildir. Bizim kastettiğimiz şakanın insanın ahlakı haline gelmesidir. Yani artık adam anıldığında veya o meclis anıldığında şakayla anılır. Mesela diyelim şimdi normalde e, hani bir şeyin insanında olması ile insanda vasıf ve özellik olması arasında çok büyük bir fark vardır. Öyle değil mi? Mesela, falan Müslüman yumuşak huyludur. Bunda bir sorun yok. Ama yumuşak huyluluk onun fıtratıdır. Bunda problem var. Çünkü mesela kafire karşı yumuşak olmaması gereken yerlerde fıtratı gereği yumuşak olacak. Taviz vermemesi gereken yerlerde fıtratı gereği taviz verecek, öyle mi? Falan Müslüman güzel espri yapar, bunda problem yok. Şaka yapar, bunda problem yok. Ama falan mı? Ha şu şakacı adam. Yani akla ilk gelen özelliği mesela şakacı olması. Olmaz, niye? Çünkü bu ağır olması gereken yerlerde, heybetini koruması gereken yerlerde kendi heybetini koruyamaz. Bak o özellik kendisine zarar vermeye başladı. Anlaşıldı. Her şeyin aşırısı, her şeyin fudulu dedi ki zararlıdır. Ne olursa olsun kelamın da aşırısı, şakanın da aşırısı, uykunun da aşırısı, yemenin de aşırısı. Bir şey ölçüsünü açtığında ölçülüyken her şey güzeldir. Ama ölçüsünü kaçırdığı zaman her şey zararlıdır. Hem maddi zararı vardır hem de manevi zararı vardır. Maddi zararı insanların insanlar arasındaki sosyal konumunuza dener. Manevi zararı insanın kalbine zarar verir. Tamam mı? Peki diyeceğiz ki, alimler bu ayrıma niye gitmişler? Yani böyle bir ayrıma, şaka konusunu ele alan ahlak alimleri, tezkiye alimleri böyle bir ayrıma niye gitmişler? Çünkü demişler ki, biz Peygamber Aleyhisselatu vesselamın hayatına baktığımız zaman Peygamberimizin çok güzel ve kaliteli espri yapan, çok güzel şaka yapan bir insan olduğunu görüyoruz. Öyle mi? Rivayetlere baktığımız zaman Karşımızda böyle bir peygamber var. Mesela örneğin sahabesi de böyle. Yani kendi sahabesi de kendisi gibi çok güzel şaka yapan bir peygamber görüyoruz. Ama bununla beraber şakadan nehyeden bir peygamber görüyoruz. Ha biz anlıyoruz ki peygamber aleyhisselatü vesselamın nehyettiği kendi yaptığının dışında kalandır. Yani ölçsüz olandır. Mesela peygamber aleyhisselatü vesselamın şakalarına örnek verecek olan var mı? Peygamberimizin yaptığı bir şakaya örnek verecek olan var mı? Veya sahabesinin peygambere yaptığı şakaya örnek verecek olan var mı? Kadına, bir kadına sen bu şekilde cennete giremezsin. Hıh, mesela kadının da ağlaması, öyle değil mi? Yani niye ben ne yaptım ki cennete giremeyeceğim diye. Daha sonra onun da çünkü hiçbir nefis yaşlı bir şekilde cennete girmez. Yani insanlar cennete girdiklerinde gençleşecekler, öyle değil midir? Yani yalan yok burada insanlar cennete girdiklerinde gençleşecekler. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü söylemesi sanki karşıdaki kadın üzülmüş, ağlamış. Yani Peygamberimiz böyle söylediği için. Ama sonra hakikati açıklayınca kadın gülmüş. E, hatta orada kadının aslında cennete gideceğini de söylemiş oluyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, öyle mi? Bu şekilde gidemeyeceksin. Yani başka bir şekilde cennete gireceğini de söylüyor. Mesela e, Musab bin i şeyin, Enes bin i üvey bir kardeşi var, öyle değil mi? Üvey bin, ismi Umeyr. Yani Enes bin Mali annesi bir babası ayrı olan bir tane şey var. Kardeşi var. Bu e, şeyin Nağr adında bir tane kuşu var. E de Nağr adında bir tane kuşu var. Bir gün Peygamberimiz geliyor bakıyor ki eee ağlıyor. Soruyor diyorlar ne oldu Ömer'e? Ömer niye ağlıyor? Diyorlar işte Ömer'in Nağrı öldü yani oynadığı kuş kendisiyle e, kendi kuşu öldü diyorlar. Peygamber da onu her gördüğünde ondan sonra diyor ki ya Eba umeyş ma faalenu geyş yani ey Umeyr'in babası şey ne yaptı senin Nugeyr'in kuşun ne yaptı ee, diye ondan bir tekerleme öğretiyor mesela zaten İmam Bukhari bu hadisi insanlara karşı genişlik babı altında anlatıyor. Yani imbisat insanlara karşı geliş olmak, insanlara karşı yumuşak huylu olmak babı altında anlatıyor. Mesela bir gün e, Tebu gazvesinden dönerken İmam Ebu Davud rivayet ediyor. Bir tane Sahabe geliyor, Peygamberimiz bir çadırın içinde oturuyor. Tabi çadır çok küçük e, bir çadır. Selamünaleyküm diyor, izin istiyor yani içeri girmeye. Peygamberimiz de diyor ki udhul. Sahabe diyor ki ekulli ya Rasulallah, hep yani bütün vücudumu, bütün vücudumla mı gireyim e, içeriye? Yani şeyin çadırın küçük olduğunu anlatmaya çalışıyor. Yani sen nasıl sığdığın içine ki beni de içine davet ediyorsun diye. Peygamberimiz de diyor ki kulluke kulluke diyor. ediyor. Hep hepsini yani bütün bedeninle beraber girişler yani. Mesela bir, bir gün savaşta yine teşvik mahiyetinde peygamberimiz diyor, men rama al adwa men e, men rama. men rama ve balaga al rafa Allahu bihi derece." Kim o düşmana ok atar ve o oku düşmana ulaştırırsa Allah onun derecesini yükseltir. E, gariban bir sahabe de diyor ki, "Ey Allah'ın Resulü, derece nedir?" Merak etme diyor, senin ananın kapı eşi değildir derece. <gülüyor> yani hani derece derken Kapı eşikleri biraz yüksek olur ya yerden dört parmak beş parmak. Hani öyle bir şey zannetme diyor. Her bir dereceyle bir derecenin arası Allah katında yüz e, senedir diye mesela. Hazreti Enes sürekli Vesselam'ı dinlediği için mesela peygamber ona sürekli diyor ki ''Ya e, zel uzuneyni'' diyor mesela. ''Ey iki kulak sahibi'' yani iyi dinleyen e, manasına hani iki kulaka olan e, adam manasına. Mesela Enes'e bu şekilde peygamberimiz şaka yapıyor. Hakeza peygamberin sahabesi de öyle. Mesela daha önce de anlatmıştım, ee, bir tane sahabe gidiyor işte e, meyve falan pazardan bir şeyler topluyor, peygambere getiriyor, işte ey ee Allah'ın Resulü diyor yani ben bunları gördüm, çok diyor üzüldüm, kederlendim. Dedim yani insanlar bunu yiyor, Allah Resulü bunu yemiyor, sana ikram edeyim dedim. Koyuyor tabii peygamberimiz yiyip bitirdikten sonra diyor tamam da param yok tamam. <gülüyor> Aldım kendi yemek için almış normalde. Resulullah'a geldim ama param yoktu diyor. Yani Resulullah'ın vermesini e, istiyor. Aslında peygamber aleyhissalatu vesselam da diyor ki tamam ben şey yaparım. Ee, ben veririm diyor mesela. Herkesin Nuayman var meşhur. Mesela sahabenin en şakacı sahabe biliyorsunuz Nuayman adında. işte mescide bir bedevi peygambere soru sormaya geliyor. Arkadaşlar da bunlar biraz muzip insanlar. Diyorlar Nuayman e, çoktandır et yemedik. Çok canımız... Şu diyorlar, deveyi kessen de, etini de pişirsen hep beraber otursak, kesek. Nuhayman da ki diyor adamın devesini kesiyor. O nazat <gülüyor> tam eti dağıtırken e, Bedevi'nin işi bitiyor, Bedevi camiden çıkıyor. Tabi Bedevi'nin bütün dünyası gitmiş yani. Bedevi onu görünce bağırıyor ondan sonra işte, ''Vaa Muhammed Ah!'' diyor, ''Vaa işte bilmem şey e, benim deveme vah olsun, vah işte kesene vah olsun.'' Peygamberimiz çıkıyor, ''Ne oldu hayırdır?'' diyor işte, senin ashabın benim devemi kestiler. Adam tabi düşüyor şeyin peşine. Peygamberimiz düşüyor Nuhayman'ın peşine. Nuayman da kaçınca gidiyor bir sahabe kadın var. Onun evinde se şeyin altına, sedirin altına saklanıyor peygamberden. Sonra Peygamber aleyhisselatü vesselam sahabeye soruyor. Nerede ses çıkarmadan o muzip, grup ona işaret ediyorlar. Yani şeyde e, sedirin altındadır diyorlar. Peygamber aleyhisselatü vesselam da çıkarıyor tabi onu oradan. E, her tarafı toprak olmuş. Toprağı falan yüzünden siliyor. ''Niye böyle bir şey yaptın?'' diyor yani. ''Niye böyle bir şey gerek duydun?'' ''O sana işaret edenler var ya Allah'ı, Allah'ın Rasûlü, onların canını çok et çekiyormuş.'' diyor. Onlar beni e, işte kandırdılar, ben de adamın şeyini kestim. Peygamber de Arabiye tam gülüyor, Arabiye de tamam e, diyor. Yani ben şey yapacağım, e, senin devenin parasını ben ödeyeceğim e, diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ödüyor. Mesela yine e, biliyorsunuz daha önce de söylemiştik İmam Müslüm'ün rivayet ettiği meşhur Peygamber aleyhisselatü vesselam sabah namazından sonra oturur Allah'ı zikrederdi. Sahabe ise eski günlerden sohbet ederlerdi. Ravi diyor onlar güler, peygamberimiz tebessüm ederdi. Yani o cahiliye günlerindeki olaylarını anlatınca sahabe kendi arasında güler, peygamber de onları dinler ve onları dinlerken de tebessüm ederdi diye. Mesela başka bir sahabe diyor Vallahi ben peygamberden daha mütebessim bir insan görmedim. Yani en mütebessim aramızdaki insan Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor. Mesela Cabir diyor, o kendisine vahiy geldiği zaman sanki azaba uğramış bir insan halini alırdı diyor. Yani o vahiyin ağırlığından, onun sıkıntısından e, sanki azap o anda azap ediliyor gibi bir hale e, bürünürdü. O gittikten sonra da sanki ondan daha güler yüzlü, ondan daha insanlara karşı yumuşak olan bir insanı ben görmedim diyor. Hatta bundan bir tane sahabe burada da rivayet etmiş ya, Peygamber'e diyor, Ey Allah'ın sen bizimle şakalaşıyorsun, sen bizimle oynaşıyorsun yani şakalaşma manasında. O da evet diyor. Sadece ben haktan başkasını söylemem. Yani şaka yapayım derken ben yalan söylemem. Mesela ağzından hak e, hakın dışında bir şey çıkmaz e, diyor. Yine mesela burada e, bir rivayet var İbn Abbas'tan gelen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? La tumari akha ke wa la tumazihu kardeşinle tartışma, kardeşinle tartışma ve kardeşinle şakalaşma." diyor. Alimlerin niye tafsirata gittiğini anladık mı? Yani sözlü olaraktan Peygamberimizin şakayı yasakladığı, sahabenin şakayı yasakladığı, selefin şakayı yasakladığı var. Tamam? Fiili olaraktan Peygamberimizin şaka yaptığı, sahabenin şaka yaptığı ve e, selefin şaka yaptığı var. O zaman alimler demiş ki, burada bunların kastetmiş olduğu şey sürekli olan, devamlı olan kişide ahlak haline gelen şakadır. Tamam? Çünkü demişler bunun ortaya çıkarmış olduğu neticenin mefsedeleri çok büyüktür. Şakada her türlü maslahat vardır. Şakada her türlü maslahat vardır. Bir ortamın yumuşamasına, kibrin ortadan kaybolmasına vesaire. Lakin devamlı olduğunda ve sürekli olduğunda ortaya çıkardığı mefsedeler. Çok çok daha fazla büyük olduğundan dolayı peygamber ve işte sonradan sahabe, e, selef bunu nehyetmiştir diyorlar. Mesela nedir bunun ortaya çıkardığı mefsadeler? Birincisi demişler, aşırı şaka kişide ahlak haline geldiği zaman kişi şaka yapacağı konuları birbirinden ayırt etmez olur. Gerçekten vakada da öyledir. Mesela şakanın kendisinde ahlak haline gelmiş olduğu insanlara bakın. Onlar için üzerinde şaka yapılacak ve yapılmayacak diye bir konu ayrımı yoktur. Her türlü meselenin üzerinde şaka yapabilirler. Şakanın kendinde ahlak haline geldiği, her işi şakaya vuran, her işi mesela komikliğe çeviren insanlar, her işten espri üreten insanlar zamanla artık öyle bir hale geliyor ki, onun gözünde şey şaka yapılacak konu ve şaka yapılmayacak konu diye bir ayrım yok yani. Bütün her konudan şaka üretebiliyor. Ve zamanla bu öyle bir hale geliyor ki artık din meselelerinde de şaka yapmaya başlıyor. Yani dini bir konu konuşulduğunda İslami bir konu anlatıldığında mesela başlıyor onunla da şaka yapmaya. E ile şaka yapmak dini unsurlar ile dalga geçmek mesela bütün alimlerin ittifakı ile küfürdür. Tamam. Ama gerçekten şakanın ahlak haline geldiği ortamlarda maalesef e, dinle bile insanlar çok rahat bir şekilde veya dini unsurlarla, dini etkenlerle bile insanlar çok rahat bir şekilde dalga geçebiliyorlar. E şimdi ortaya çıkarmış olduğu mevsedet, yeryüzündeki en büyük mevsedet, öyle mi? Hatta uğruna bütün masrahatların feda edildi yani sırf meydana gelmesin diye malların, canların, arzların ortaya konmuş olduğu bir mefsede o da nedir? Küfre girmek veyahut da İslam'dan sonra irtidad etmek, öyle değil mi? E şimdi mesela diyelim, Özellikle belki hani iman ve küfür ahkamını biraz daha bilen insanlar bu konuda hassas olsa da Mesela kendini İslam'a nisbet eden çok insan, çok rahat bir şekilde dinle dalga geçen bir fıkrayı anlatabiliyor. Bir peygamberin üzerinden anlatan bir fıkrayı çok rahat bir şekilde anlatabiliyor. Eğer sonunda bir komiklik varsa, gülülecek bir şey varsa çok rahat bir şekilde anlatabiliyor. Mesela ben çok duymuş olduğum bir söz, cümle, eskiden namaz mı vardı? Misal, bu söz küfür bir söz. Yani bu söz insanı küfre götürecek. Evet eskiden namaz vardı. Eskiden ibadet vardı. Yani hadi namaz kılalım. Eskiden namaz mı vardı? Mesela gibi. Belki bunu söyleyen ve kendini İslam'a nisbet eden insan bunu şaka yoluyla söylüyor. Belki de. Veyahut da işte zaten problem de burada. Yani din şaka yapılacak, küçümsenecek, üzerinden espri üretilecek bir şey değil yani. Bir kaynak değil kesinlikle. Tamam mı? Demişler fazla şaka insanda ahlak haline geldiği zaman artık o insanın Konu ayrımı yok yani, her konu üzerinde çok rahat bir şekilde şaka yapıyor. Mesela ben örneğin diyelim ki bir ortamda şahit oldum, dikkatimi çekti. Ortamın bütün şakaları tekfir ahkamı üzerinden, misal. Ortamın bütün şakaları, bütün şakaları ama tekfir ve tekfirin ahkamı üzerinden, ee, örneğin. Yani şahit olduğum bir şeyi söylüyorum. E tabi sonra düşününce, yani orada da uyarıda bulunduğum zaten. Yani sonra insan düşününce aslında çok, çok yani şeytan nasıl bir oyun oynamış yani şeytan nasıl bir tezgah kurmuş. Adam küfürden kaçınmak için, İslam'ı yaşayabilmek için hayatı adına ne varsa feda etmiş. Ama şeytan ona öyle bir kapıdan yanaşmış ki farkında olmadan onun kafir yapmış. Hem de Allah'ın yanında hiç özrü olmayan, hiçbir alimin yanında hiçbir özrü olmayan bir küfrün içerisine düşürmüş. Ama adam kendince mesela tevhidi yaşayan, şirkten kaçınmaya çalışan vesaire bir hayat. E, sürüyor. Ondan dolayı yani şakanın ortaya çıkarmış olduğu bu mevzededen dolayı İslam alimler demişler şakanın kişide ahlak haline gelmesi yani sürekli ve devamlı olması yasaklanmış olan bir şeydir. Zaten bu konudaki ayet-i kerimeyi de hepiniz biliyorsunuz değil mi? Tövbe suresinde yani sefer dönüşünde mesela ile dalga geçen insanlar ile dalga geçmişler ama Allah Azze ve Celle de ne demiş? وَلَيْنْسَ أَلْتَوْا لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّ نَقُودُ وَنَلْعَبْ قُلْ أَبِ اللّٰهِ و Kuntum tespaziun, la taatizru, kad kafertun بعد imanikum. Onlara sorarsan diyecekler ki biz sadece şakalaşıyor ve eğleşiyorduk Bak şakalaştıklarını söylüyor. Allah yalanlamıyor da. Yani şaka yaptığı yok, şaka yapmıyorlardı, yalan söylüyorlar, ciddi demiyor. Qul deki abi Allahla ve ayatihi ayatile ve rasulihi rasulile mi dalga geçiyordunuz? Özür dilemeyin. imanınızdan sonra küfre girdiniz. Allah da şaka yaptıklarını kabul ediyor ama şey yok. Bu şakayı din alanında olduğu için mazeret olarak kabul etmiyor. Özür dilemeyin, imanınızdan sonra küfre girdiniz diyor. İkinci bir mesele, demişler ki şaka kulun, Allah, kulun kalbini Allah'tan koparıp kulu gaflete düşüren unsurlardandır. Çünkü İmam Tirmizi Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki لَا تُكْسِرُ الدَّحِكَ فَاِنَّ الدَّحِكَ تُمِيتُ الْقَلْبَ Çokça diyor gülmeyi çok atma, çok fazla gülme. Çünkü çok fazla gülmek kalbi öldürür. Çok fazla gülmek şakanın bir ürünüdür zaten yani şakanın bir neticesi çok fazla gülmektir. İslam alimleri demişler ki çok fazla gülen, çok fazla eğlenen, çok fazla insanı gülmeye iten şeylerle iştigal eden insanların kalbi ölüdür demişler. Kalpleri ölü olduğu için veyahut da ölüye yakın olduğu için gaflet içerisindedirler. Bu da Müslümanın kulluğuna aykırıdır. Yani Müslümanın kulluğunu eda edebilmesi için ister Allah'a karşı sorumluluklarını, ister kardeşlerine yani içinde bulunduğu topluluktaki Müslümanlara karşı kardeşlik sorumluluğunu ve hukukunu yerine getirebilmesi için temel meselelerden bir tanesi nedir kullukta? Sorumluluk duygusudur. Öyle değil mi? Şimdi bizi kul yapan şey nedir? Bir düşünün. Bizi kul yapan yani Allah'a kulluk yapmamızı sağlayan şey nedir? Şimdi sen niye dışarıda gezip tozmuyorsun? Niye kendi yaşıtların gibi mesela kadın kız peşinde, müzik peşinde, dünya malıp Sorumluluk duygusu. Bir ahiret var. Ve senin o ahirete karşı sende var olan sorumluluk duygusu senin artık ne kadarsa sorumluluğun o kadardan, o kadar bu batıllardan alıkoyuyor. Öyle mi? Peki o diğerini bu hayata iten şey ne? Gaflet. Yani sorumluluğundan, sorumluluk bilincinden, ahiret şuurundan, Allah şuurundan gafil olmasından kaynaklanıyor. Öyle mi? İşte çok gülme yani şakanın ürünü olan, şakanın neticesi olan çok gülme insanı gaflete götürür. Tamam? Ve gaflet de asla Müslümanların vasıflarından değildir. Gaflet kimin vasıflarındandır? Gaflet, kafir olan toplulukların vasıflarındandır. Yani Allah Azze ve Celle hem dünyada hem de ahirette kafir toplulukları vasfederken onların çok eğlenceye dalan, çok konuşmaya dalan, çok gaflete dalan insanlar olduğunu söylüyor. Mesela ne diyor? مَا سَلَكَكُمْ فِي Sizi ateş ehli yapan şey nedir? Kıyamet gününde soru. Cevap ne? Ne diyecekler? lemneku لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ وَلَمْنَكُمْ لَوْنَكُوا مِنَا الْمُسَلِّينَ miskin اُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُودُ ''Ve biz lafa dalana, eğlenceye dalanlarla beraber biz de eğlenceye dalardık.'' diyorlar. Öyle mi? Yani eğlencenin bu şekli, hani bak orada hangi vasıflarını sayıyorlar? Artık onlarla özdeşleşmiş olan. Yani yoksa kafirin birçok vasfı var. Öyle mi? Orada saydığı vasıflar ateşi hak etmelerini gerektiren etken konumundaki vasıflar. Bunlardan bir tanesi ve kunna nakhudum al-qaide. dünya hükmünde de böyle. Mesela Resulullah müşrikleri çok kafasına taktığında Allah Teâlâ diyor fezerhum yahudu ve yalabu hatta yulaqu yawmuhum allazi kanu Bırak onları diyor. eylesinler, şakalaşsınlar, gülsünler, konuşsunlar ta ki o vaad edildikleri günle karşılaşıncaya kadar. Tamam? Bırak onları kendi hallerine diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. A. Ondan dolayı bu gaflet, şakalaşma, küfür topluluklarının vasfıdır. İslam toplumunun vasfı nedir? Vakardır, heybettir, rıfktır yani ee, söze ve eğlenceye dalmak değil rıftır. Yumuşak huyluluklarından, Müslümanlara olan sevgilerinden dolayı mütebessimdirler. Şaka yaptıkları zaman kardeşlerinde olan sevgilerinden, içlerinde olan merhamet duygusundan dolayı mesela şaka yaparlar. Ama kafirin şakası gafletinden dolayıdır yani gafildir. Söze dalanlardandır, eyleceğe dalanlardandır. E bu da ahlak haline geldiği zaman olur mu peki? Yani bir Müslüman ortamı düşünün. Onlar aklınıza geldiğinde tek aklınıza gelen şey gülmek. Onlar aklınıza geldiğinde tek aklınıza gelen şey şaka. Onlar aklınıza geldiğinde tek aklınıza gelen şey mesela espri. Böyle bir Müslüman topluluk olabilir mi? Oysa Müslüman topluluk aklımıza geldiğinde vakar, salih amel, iman, Allah'ın hatırlanması, ahiretin hatırlanması, İslam için fedakarlık. İslam topluluğu dediğimizde aklımıza gelen şey budur. Mesela sahabe şaka yapıyor ama sahabe dediğinizde hiç aklınıza ilk etapta şaka geliyor mu sizin? Peygamber dediğinde şaka ilk Aklına ne geliyor mesela? İman, salih amel, fedakarlık, takva, öyle değil mi? Vakar, heybet. Bunlar geliyor insanın aklına. Çünkü İslam toplumuyla özdeşleşmesi gereken ahlaklar bunlardır. Tamam İşte insanı kaflete götüreceği ve bunun da kafirlerin özelliklerinden olduğundan dolayı İslam alimleri demişler, şaka ahlak haline geldiğinde çok kötü bir neticeye insanı götürebilir. Ki zaten gerçekten mesela özellikle davetçi olarak bizler yani ben tecrübeyle bunu çok yaşamışım. Daha 2-3 gün önce de bir tanesini yaşadım. Ee, şakasında sınır olmayan insanlar için sizinle anlattığınız hiçbir önem arz etmiyor yani. Yani sizin anlattığınız konu dinmiş, itikatmış, her şeyle dalga geçebiliyor adam yani. Hani Şaka onun şeyi olduğundan dolayı, temel vasfı olduğundan dolayı her senin ağzından çıkana veya harekete ve eyleme adam şaka gözüyle bakıyor. Bunu nasıl espriye yorar ve bunun akabinde nasıl gülebiliriz ee, diye. Onun için de maalesef bu kesinlikle bu şekilde Müslümanlarda olmaması gereken bir ahlaktır. Tamam Bu oldu kaç? İki. Bir, dedik şaka ehli, Sonra şaka yapacakları konuları birbirinden ayırt etmezler ve bu küfre kadar Allah muhafaza götürebilir. 2- Fazla gülme, eğlence, kalbi öldüren ve insanı gaflete götüren şeylerdendir. Bu da kullukla birbirine tam zıt olan. Gaflet, kullukla birbirine zıt olan şeylerdir. 3- Şaka insanın heybetini ve vakarını götürür. Şaka insanın heybetini ve vakarını götürür. Burada zaten son paragrafa bakarsanız eğer, hatta orayı çizerseniz Orada zaten alimlerden mesela ne demiş Maverdi? Mizah ateşin odunu bitirdiği gibi saygınlığı bitirir. Mizah ateşin odunu bitirdiği gibi kişinin saygınlığını bitirir. Hazreti Ali de demiş ki men meziha ustuhfe bihi. Kim çok mizah yaparsa, mizahadalarsa onu hafife alınır. Yani insanlar onu hafife alırlar. Onu önemsemezler. Gerçekten de öyledir. Şaka ölçüsünü kaçırdığı zaman Şakada ölçüsü olmayan adamı kimse kale almaz. Sözü kimsenin üzerinde para etmez. Öyle değil mi? Ama şakada ölçü olduğu zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi mesela bu sahabesi için bir lütuf gibi olur. Yani nasıl sahabe peygamberin yaptığı şakayı lütuf olarak kabul ediyorsa ağır başlı insanların yaptığı şakalar da insanlar tarafından o şekilde algılanır. Yani bir lütufmuş gibi, bir güzellikmiş gibi, bir hediyeymiş gibi algılanır. Ama sürekli şaka yapan insanın insanların gözünde bir heybeti, bir vakarı kalmaz. Bu da zaten gene Müslüman'ın ahlakına aykırıdır. Çünkü Müslüman vakar sahibi, heybet sahibi olan insandır. Yine mesela bunlardan bir tanesi alimler demişler şaka adavetin tohumudur. Yani düşmanlığın kinin çekişmenin temelinde şaka vardır demişler. Tamam? Ömer ibn Abdülaziz demiş ki ey insanlar Allah'tan korkun ve kendi aranızda şakayı fazlalaştırmayın. Çünkü şaka insanların arasında kini doğurur diye. Selef'ten bir tanesi yine demiş ki her şeyin bir tohumu vardır. Li kulli şeyin bezr. Adavetin tohumu ise şakadır demiş. Adavetin ve düşmanlığın tohumu ise şakadır demiş. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl? Yani normalde adavetin kinin tohumu aslında sertlik, kabalık kibir olması gerekirken nasıl şaka adavetin temeli olur? Şaka değil. Haddini aşmış olan şaka. Şaka, ölçüsüz şaka adavetin temelidir. Mesela benim şöyle bir şey dikkatimi çekti. Tecrübeyle hangi ortam çok şakacı bir ortamsa hangi ortamda insanlar birbirlerine karşı çok rahat bir espri yapabiliyorlarsa şöyle baktığında dışarıdan insanlık aklına şu geliyor Diyorsun ki bunlar maşallah birbirlerine ne kadar çok seviyorlar, birbirlerine karşı ne kadar rahatlar mesela. Ama en ufak bir kıvılcımda birbirlerini dünya ve ahirete rezil ediyorlar. Bu tip ortamların temel vasfı, yani çok denk gelmişim yani Allah muhafaza. Böyle dışarıdan baktığında ilk etapta diyorsun ki ya maşallah ne kadar hani güzel birbirleriyle ilişkileri, mesela hiç birbirlerinden kırılmıyorlar, çok rahat birbirlerine şaka yapıyor demek hani sevgi var aralarında diyorsun. Sonradan bir bakıyorsun en ufak bir kıvılcımda, yani deliye anlatsan delinin bile güleceği, akledip güleceği basit meselelerde birbirlerine dünya ve ahiret rezilliğini beraber getiriyorlar. 20 senelik dosyalar açılıyor, birbirlerine hakaret ediyorlar, birbirlerine küfre varacak, lanete varacak mesaj seviyede. Yahu diyorsun arkadaş ne oldu? Yani konuşulan mesele, mesele değildi. Çok sıradan bir meseleyken, ee, mesela anlıyorsun ki demek şaka gerçekten adavetin ve düşmanlığın tohumlarını atıyor ama iç dünyada, yani zahirde değil, aşırı şaka, ölçüsüz şaka, her yapılan şaka karşı tarafın kalbine bir tane düşmanlık tohumu ekiyor. Karşı tarafın kalbine bir tane düşmanlık tohumu ekiyor. Hiç olmadık yerde bu defa o şey patlak veriyor. O adavet, o düşmanlık patlak veriyor ve anlamsız bir adavet haline geliyor. Ondan dolayı daha önceki derslerde de zaten bunu zikretmiştim. Demiştim birbirini sevmek Birbirine kardeş olmak, birbirine el ense çekip, birbirine hakaret edip birbirini alçaltmak veya da küçültmek değildir yani. Hani insanlarda genelde böyle bir yanlış algılayış biçimi var. Yani kimi çok fazla küçümsüyorsan, kime çok fazla hakaret ediyorsan, kimi toplumda küçük düşürüyorsan o senin çok samimi arkadaşın. Böyle arkadaşlık yerin dibine batsın, böyle arkadaşlık mı olur? Arkadaş dediğin arkadaşını sever, arkadaş dediğin arkadaşına saygı gösterir, arkadaş dediğin arkadaşının kişiliğini muhafaza eder. Öyle değil mi? Toplumun içinde arkadaşını küçük düşüren, toplumun içinde arkadaşına sürekli şaka yapıp onun heybetini insanlara... Böyle arkadaşlık mı olur mesela? Böyle bir arkadaşlık olmaz. Tamam? Arkadaşlığın temeli, kardeşliğin temeli sevgi ve saygıya dayalıdır. Şakaya ve genişliğe, rahatlığa dayalı olan bir şey değildir. Tamam? Ondan dolayı İhslam âlimleri demişler bu adaveti getirir. Zahiren dediğimiz gibi sözleri pek anlaşılmıyor şaka nasıl adaveti getirecek diye. Ama gerçekten vakada e, bu tip şakanın kendilerinde vasıf olduğu insanları incelediğimiz zaman bunun böyle olduğunu görüyoruz. Tamam? Yine demişler, şakanın ortaya çıkardığı neticelerden bir tanesi, kötü neticelerden bir tanesi yalandır. Demişler. Mesela daha önce de gördük. İşte e, çok konuşan çok şaka yapar. Sahabeden çok şaka yapan çok yalan söyler. E, diye. Niye? Yani bu da mesela zahiren bir söz olarak söylendiğinde bazen anlaşılamayabiliyor. Yani şaka yaparım yalan da söylemem. Der adam mesela. Yalan da benim elimde, şaka da benim elimde. Öyle değil mi? Şakamı yaparım ama şakamı yaparken yalan söylemem. Öyle değil. Doğrudur. Şaka yaparsın, yalan söylemezsin eyvallah. Ama şaka kişide ahlak haline geldiğinde kendine durumdan şöyle bir vazife çıkarıyor bu tip insanlar. Her ortamda insanları güldürmek gibi bir vazifelerin olduğunu düşünüyorlar zamanla. Yani hani zamanla beraber Sürekli şaka yapan, her şeyi şakaya yoran ve her... mesela şöyle bir şey düşünün, diyelim ki siz çok ağırbaşlı bir ortamdan çıktınız, bir Müslüman olaraktan. Başka bir ortama geldiniz, baktınız insanlar hiç konuşmuyorlar. Sizin için bir şey ifade eder mi? Zaten siz ağırbaşlı vakar sahibi bir toplumdan çıktığınız için, girdiğiniz toplumda çok konuşulmaması, insanların soğuk olması sizin için bir şey ifade etmez, öyle değil mi? Ama gün içerisinde sürekli kendini gülme mecburiyetinde hisseden bir insan bir adamla beş dakika otursun, karşısındaki adam kendisine gülümsemesin veya gülmesin adam der ki Valla herhalde bana bir kırgınlığı var, bana bir kızgınlığı var. Öyle değil mi? Bu nereden çıktı şimdi ortaya? Adam gayet normal işinde gücünde yani adam sürekli gülmek zorunda değil. Ama kendisi bunu ahlak haline getirdiği için beş dakikalık bir sukutu bile, beş dakikalık bir durgunluğu bile şeye yorumlayabiliyor adam arada bana kalbi kırık o da yanlış bir şey yaptım ki adam bana böyle yapıyor diye buna yorumlayabiliyor. Şimdi şaka toplumunda olan bir adam da mesela girip bir ortamda oturduğu zaman o ortamın mutlaka gülüyor olması lazım. Ortam gülmüyorsa, kahkaha sesleri mesela ortalığı kaplamamışsa ona göre ortamda bir sorun var demek. Onunla hatta işi daha ileri götürüp İslami kılıf giydiren de var. Hani bunların kardeşliğinde bir problem var. Çok gülmüyorlar ya, heybetli duruyorlar, vakarlı duruyorlar. Bunların kardeşliğinde mesela bir problem var diye. Başlar bu defa o topluluğu güldürme. Şimdi gaye güldürmek olunca yalan da söylersin, iftira da atarsın, gıybet de yaparsın, olmayanı da söylersin. Çünkü amaç ortamı yumuşatmaktan çıkmış amaç birilerini güldürmek. Sen kendine durumdan bu şekilde bir vazife çıkarıyorsun. Ondan dolayı İslam alinleri demişler çok şaka insanda ahlak haline geldiği zaman kişi insanları güldürmeyi kendine vazife bilir. İnsanları güldürmeyi kendine vazife bildiği zaman da her türlü yola tevessül eder. Bunun en güzel yolu da yalandır. Yani başkalarını güldürmenin en güzel yolu da demişler ki yalandır, yalan yere şaka yapmaktır. Zaten biliyorsunuz peygamberin de bu konuda hadisi var. Değil mi? Ne dedi peygamber? Veyl olsun o kimseye ki konuşur ve konuştuğu söz ile insanları güldürmek ister. Veyl olsun ona, veyl olsun ona, veyl olsun. Estağfurullah eksik oldu. Veyl olsun o kimseye ki yalan bir söz söyler. Ve o yalan hadisle de insanları güldürmeye çalışır. Böyle well olsun ona, böyle well olsun ona, sonra böyle well olsun ona diye peygamber. Ona ben dua ediyor. Yani sırf insanları güldürmek için yalan söyleyen insana peygamber aleyhisselatu vesselam beddua dua ediyor. İşte İslam alimleri de bundan dolayı demişler ki şaka hem insanın kendi kulluğuna zarar veren, Allah'a karşı sorumluluklarında nasıl küfüre götürme tehlikesi gaflete götürme tehlikesi olmasıyla, yalana götürme tehlikesi olmasıyla beraber Allah'a karşı sorumluluklarda, adavete götürmesi ve kişinin heybetini düşürmesiyle de kardeşlerinin arasındaki şeyde, e, hukukta kişiye zarar vereceğinden dolayı şaka Müslümanın ahlakı haline gelmemelidir. Ama şaka Müslüman da olmalıdır. Çünkü şakanın olması kişinin tevazusunu gösterir. Hatta mesela bazı alimler, Peygamber'in şakacılığını hangi vasfından dolayı ele almışlar? Mesela şu hadisine akabine zikredilmiş, demişler: İnnallah rafiqun yahy bu Allah rafiq'te rıfkı sever, yani yumuşaklığı sever. Peygamber de yumuşak olmaya çalışıyor ya sürekli. Bu şakalarını onun o yumuşaklığına veya da febima rahmeti min Allahi lintelem Allah'tan bir rahmet ile sen onlara yumuşadın diyor ya. Oyladaki ayetteki yumuşaklığa yormuşlar. Peygamber Efendimizin fıtratındaki ve ahlakındaki Müslümanlara karşı yumuşaklıktan Müslümanlara yönelik şey yaptığına dair, şaka yaptığına dair yorumda bulunmuşlar. Olması güzeldir ama hangi halde ölçülü ve vasıt. Yani ilk adam aklına geldiğinde şakacılığı aklına gelmemek kaydıyla şakanın olması güzeldir ama haddi aşarsa doğuracağı neticeler bakımından tehlikelidir. Ondan dolayı bir Müslüman da olmamalıdır. Evet. Sormak istediğimiz bir şey, konuyla alakalı. Konuyla alakalı sormak istediğimiz bir şey yok. Duralım mı? Tamam. وَاخِرُوا da اَلِلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَيْمِ Kaç tane konu kaldı? İki tane mi?